ifa edilmesi, yerine getirilmesi gereken bir amel. Her Müslümana vacip fıtır sadakası. O yüzden bugün işleri yazmış adam. Biliyorsunuz kitabın siyamda kitabı ve itikafı bitirdik. Mauni'den Allah'ın faziletiyle. Fıtır sadakası namazında vacip olan bir zekattır her Müslüman'a. Fıtır sadakası büyük küçük erkek kadın, büyük köle, herkese vaciptir. Bukhari ve Müslümdü İbn-i Ömer'den ibarat ettiklerine göre Fıtır Sadakası Ramazan ayında kurmadan bir saat. Bir saat, şöyle iki avucu birleştirdiğinizde e, aldığınız bir ölçü miktarı ama o zaman Arap'lar e, bu ölçü miktarı olarak kullanıyorlarmış kilo gibi. Onun şu anki karşılığı 2 kilo 917 gram. 2 kilo 917 gram yani düz eser 3 kilo. Bir saat. 3 kilo ve arpadan bir saat, bir saat vurmadan, bir sah da birer kilo, üçer kilo olarak, 6 kilo anlamda olarak, köre, erkek, kadın bütün Müslümanlara farz kılmıştır. Bu farzdır, vacittir. Her Müslüman fıtır sadakasını vermek zorundadır, arife günü veya bayram sabahında. Hikmetli fıtır, sadakası, necdetin ikinci senesi Şaban ayında meşru kılınmış olup oruçlu kimseyi yapacağı umudan kötülüklerden, boş sözlerden korur. Böylece fakir ve mutfaşlar gözetilmiş olur. Amacı budur, fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesidir. Ebu Dağut İbn-i ve Dariput'un'un iknafasından yuval tutukları hadiste iknafası öyle demiştir. Rasulullah fıtır sadakasını oruçluğu boş söz ve hareketlerden korumak ve fakirleri doyurmak için fars Her kim onu bayram namazından önce eda ederse mahkum bir zekat olur, şayet namazdan sonra eda ederse sadakalardan bir sadaka olmuş olur. Yani bayram namazından kadar geciktirirseniz, bayram namazından sonra verirseniz o ancak sadakadır fıtır değildir. Fıtır sadakası ya Alefe Günü ya da bayram namazı sala vermemiz lazım. Kime vazgeçti? Fıtır sadakası bir gün bir gecelik kendisinin ve çoğu çocuğunun yiyeceğinden fazla bir saat miktar arpa ve burada sahip olan hır ve müslümana vacip olur. Yani evinizde yiyeceğiniz yarınlık yemeğiniz varsa size fıtır sadakası farzdır. Evde yiyeceğiniz yemeğiniz varsa yarın için fıtır sadakası size farz olur. Fıtır sadakası kişiye kendisi hanımı çocukları bütün işlerini üzerine aldı ve infak etmekle mükellef olduğu hizmetçileri ve kendisine naf nafakası gereken kimselerin fitresini vermek üzerine vaciptir. Yani çocuğunuz, hanımınız, yakınlarınız, bakmakla mükellef olduğunuz kim varsa, köleniz varsa hepsinin e, vücubiyeti dolayısıyla yerini getirmediğinizde cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalmak sizin üzerinize olur. Yani hatta fıtır sadakası anne karnındaki cenine bile verilir. Rul üflenmiş cenine fıtır sadakası verilir. Yani dört ayda tamamlamış bir çocuğun bile fıtır sadakasını veriyorsunuz. Çünkü artık or, o bir virgen yani, o anne karnında o saatten sonra olsa cenaze namazı kılıyorsunuz bir müslüman olur diye. Çünkü artık ruh olmuş, şekillenmiş, insan olmuş ama Allah'ın kaderi ölmüş oluyor. Bu yüzden alimler demişler ki anne karnında var olan cininin dahi fıtır salakasını baba verir demişler. Miktarı salakayı fıtırda bakil olan hadiste geçtiği üzere uğday, arpa, hurman, kuru üzüm, kesti E, peyniri, pirinç mısır gibi temel gıda maddesi ve sayılanlardan bir sağ vermektir. Bu sayılan beş şey var. Buğday, arpa, kuru üzüm, keş peyniri, pirinç ve mısır. Hadiste bunlar geçiyor. Bu altı şey. Keş de o kadar e, o bir rivayet var sahi olan. Onun içerisinde yok ama bu beş şeyle ittifak edilmiş. Arpa, buğday, kuru üzüm ondan sonra hurma, pirinç ve mısırdan verileceğini. Ebu Hanife bunların kıymetini vermeyi caiz görerek demiştir ki eğer fitreyi buğdaydan verecekse yarım saat kifayet eder demiştir. Çünkü buğday biraz daha hafif olunca çok oluyor. Diğer maddeler biraz daha ağır olunca onlar biraz şey oluyorlar. Hafif oluyorlar. O yüzden Ebu Hanife böyle bir şey söylemiş ama e, yani bunun tutarlılığı biraz konuşulur. Ebu Hanife şunu ortaya koymuş: Cumhura muhalefet ederek, Cumhurulama demişler ki bu beş maddenin haricinde. Fıtır sadakası olmaz demişler. Yani fıtır sadakası verecek adam buğday, alfa, üzüm, kuru üzüm, mısır ve pirinç vermek zorundadır demişler. Ancak Ebu Hanife demiş ki bu ürünler o dönemde fakirlik olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından özellikle teşvik edilen ve insanların birbirlerine bu gibi gıdalar vererek de evlerindeki açlığın giderilmesidir gibi Bir yorum yapmış Ebu Hanifah. O illet de bugün kalkmıştır demiş, bugün bolluk var, bugün bereket var. Bu yüzden demiş, biz e, yerine parayı versek, mesela bir tane ya ölçüsü. 3 kilo filinç mesela. Kaç para bugün 3 kilo filinç? Ne kadar kilosu? 6 diyelim. 18 milyon, 7 olsun 21 milyon eğer e, 7 milyon olursa 1 kilosu her milyon 2,5 Tamam o zaman 3 ile zaman ne yapar 7,5 milyon 7,5-8 ve hurmaya baktığınız zaman biraz daha fiyat değişir bu bütün maddelerin fiyatını ortaya aldığınız zaman bir ön düze koyduğunuz zaman biri 8 tutar, biri 20 tutar, biri 15 tutar çünkü her birinin değeri farklı ortalama 10 milyon Türk lirası olarak şu anda bir Müslüman bir kişiye düşen fıtır sadakasıdır. 10 milyon. 10 milyon vermesi yeterli demişler. Ebu Sayyid-i Kudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah aramızdayken bir sadaka fıtır küçük büyük veya böyle herkes için verirdik yemekten bir saat yahut keş peynirinden bir saat veya arkadan bir saat yahut kuru üzümden bir saat üzerinden verirdik. Muafiyet. Hac yahut yapmak için gelinceye kadar bu şekilde devam ettik. Sonra Muaviye minber üzerine başka bir konuşma yaptı. Konuşmasında dedi ki, ben Şam dolayından iki müddün bir sağa kuru vurmaya denk olduğunu fikrindeyim dedi. Bunun üzerine halk onun görüşüyle amel ettiler. Yani şey, bu muhanenin dayandığı görüş bu. Burada ölçü birimlerini biraz değiştirmiş Muaviye. Kendisi... Denklik biliyorsunuz bir kilo demirle bir kilo pamuk eşittir yani. Ama biri daha fazladır hacim açısından, diğeri hacim açısından daha küçüktür. Muaviye böyle söyleyince insanlar böyle amel etmişler. Ebu Said de diyor ki, bana gelince ben bunu yaşadığım müddetçe ilerlebet eskiden verdiğim gibi vermekte devam ediyorum diyor. Hadis Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesayi, Ebu Dağıt ve İbni Mace'de rivayet ediyormuş. Yani önceden beri verdiklerine bir saat. O bir sah'da üç kilo. Üç kilo ne yapacak herkes? Eee fıtır sadakası hakkında bulunacak. Ne zaman vacip olur? Alimler fıtır, fıtır sadakasının Ramazan sonunda vacip olduğu konusunda ittifak etmişler. Vacip olan vaktin hududunda ise ihtilaf etmişler. Sevri Ahmed İsfah Şah'ın son görüşüne ve Malik'ten yapılan iki rivayetin birisine göre vacip olmasının vakti bayram gecesi güneş batıncadır. Nedir o zaman? Arife gününün akşam namazından sonradır. Akşam ezanı okundu. Baktılar hilalini gördü Müslümanlar. Ertesi günü bayram. Ertesi gün bayram olduğu için fıtır sadakasının vakti ne zaman girmiş oldu? Akşam namazından sonra. O andan itibaren sabah namazına kadar başlamıştır. Nafi şöyle demiştir: "Bin ömer sadakayı fıtrın bayramdan bir veya iki gün önce öderdi." demiş. Bir veya iki gün önce. Yani diğer grupta bu görüşe gitmişler. Bir iki gün önceden de ödeyebilir demişler. Alimler bir veya iki günden fazlasında ise ihtilaf etmişler. İttifak var bir iki gün önceden ödeyebilir, oradan daha önce ödeyebilir mi? Mesela 15 gün önce, 20 gün önce, Ramazan'ın üçüncü günü, beşinci günü, fıtır sadakasını verebilir mi adam? Ee, Ebu Hanife'ye göre Ramazan ayında önce vermek caizdir. Şafii, ayın evvelinde vermeyi caiz görmüştür. İmam Malik ile Ahmet'in meşhur olan görüşüne göre sadaka-i fıtırın bir ve ikinci gün iki gün önceden vermek caizdir. Yani Ahmet'le Malik demişler ki bir iki gün önce vermek lazım, diğer Ebu Hanif'e ayın başında vermenin mübah olduğunu söylemişler. Tabi en güzeli iftilaktan çıkmak için açık bir nas olmadığından dolayı bu konuyla alakalı bayram namazından bir veya iki gün önceden yapmak? Bu sadakayı vermek. Nereye verilir sadakayı Fıtır? Sadakayı Fıtır'ın verileceği yerler, zekatın verileceği yerler olup bu ayda geçen sekiz sınıftır. Hadiste geçtiği üzere fakirler bu sınıfların en evlasıdır Çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesulâh sadaka-i fıtrın oruçla e, ilgili olarak boş söz ve hareketlerden ve günahlardan bir temizlenme ve fakirler için ise yiyecek kılmıştır. Hadisi vardı. Velhâki ve, ve Darikult'in İbni Ömer'den rivayetlerine göre o şöyle demiştir, Resulü Aleyhisselam sadaka-i fıtr vacip kılınca bugün fakirleri zenginleştirin buyurdu. Demek ki fıtır sadakasının hikmeti ve illetine Fakirlerin zenginleştirilmesi. Çünkü bayram günü, bayram günü önceden kıtlık vardı, şimdi bolluk var. Millet azlıkça, kafir oldukça Allah da veriyor azgınlıklarını arttırsınlar diye. Rasulullah sallallahu aleyhi ve mülgür mescitte açlıktan gitmiş, mescite yatmış uyumuş, bir bakıyor Ebu Bakir geliyor. Niye geldiğini diyor. Ya Allah seninle ne çıkardıysa beni de o çıkardı diyor. Ben daha için biraz vakit geçsin, gideyim mescitte yatayım dedim diyor. Gel Ebu Bakir diyor, oturuyor yanına. Ömer geliyor, çıkıyor. Ömer diyorlar. Niye geldin? Sizin ne getirdiyse beni de o getirdi diyor. Açım diyor. Ondan sonra Rab'la'ya bu uğraya diyor. Ben gittim diyor. Zaten aç kar, karın açlığına şey yapıyor, ilim okuyor. Mescidin yanında kalıyor, evi yok. Resulullah gelen sadaka ve zekâtlardan ona hayatını geçindirecek kadar infak ediyor. O da oturmuş ilim okuyor Peygamber'in dizinin dibinden. Aleyhisselatü Vesselam. Ardından Resulullah diyor Aleyhisselam Haydi kalkın falan var onun evine gidelim o bize hurma hurma bir şey ikram ederler kapısını çalıyorlar giriyorlar Rasulullah sasam misafirliğe geldik diyor bize ikram et Allah da sana ikram etsin adam e, bir koyun kestiriyor hani koyun pişene kadar da su getirmiş bir bardak soğuk su beraberinde de şöyle hurma bahçesinden hurma ağacının dalından bir dal getirmiş dalda böyle <gülüyor> hurmalar karşılıklı böyle. <gülüyor> Hurma, meyve yani. Me ağaçtan meyve yediğinizdir. Bir dal getirmiş. Orada da olsun olsun 10 tane hurma var alt üstü. 4-5 kişiler zaten. Yani tam böyle ağızlarına koymuşlar. Suyu içiyorlar. Hani yudum almışlar. Saatlerdir açlar. Açlığı gidecekler. Resulullah diyor ki bunları yiyin. Hepsinin hesabını Allah vereceksiniz. Diyor. Yani onu bilerek bunları yiyin diyor. Yediğiniz her lokmanın hesabını Allah vereceğinizi bilerek çünkü Allah hepsinin hesabını soracak. Soğuk suyun da soracak. Yediğiniz hurmanın da soracak. Üzerine yediğiniz etinkini de soracak. Bu yemeği yiyip o enerjinizi nerede harcadığınızı da soracak. O enerjinizi haramda mı harcadınız, helalde mi harcadınız, davette mi harcadınız yoksa boş işlerde mi? Allah hepsinin hesabını soracak. Şimdi bakıldığı zaman sahabenin vakfında fıtır sadakası gerçekten hikmet yani hikmeti anlaşılıyor. Amaç fakirleri zenginleştirmek. Fakirlerin e, evlerine bayram günü yemeksiz girmemelerini engellemek. Amaç bu. Bu illet ortadaydı o zaman. Bu illet kalktığı için zaten e, bu hanife bugün demiş parayla verebiliriz biz. Tabi cumhur hadisi hadisin zahirini hamletmiş demişler ki bu başından fazla verilmez. Özellikle bizim Türkiye hanifi olduğu için herkes e, alışmış senelerdir böyle vermeye. İhtilaf malum anlattım. Herkesin gönlüne ne güzel geliyorsa onu yapsın. Hangisine gönlü diyorsa gönlü hangisine mutmalysa orada yazın inşallah. Ee, bir mesele daha var bu sadakayı yatırım kime verileceği, Zekat verilen sekiz sınıfa verilir fakirler işte zekat memurları ondan sonra yolda kalmışlar yetimler mağdurlar işte buna benzer diğer şeyler imamına veriliyor işte aynı şekilde ilim talebelerine de diyor ile verilir sadakacı zekat caizdir diyor onlara da vermek böyle ilmin yayıldığı medreseler, işte çalışmalar, bunların ayakta durması için buralara verilir. Bunların haricinde bir mesele daha var. İslam devletinde zımmiler denen kafirler var. Eman almışlar bizden. Biz demiş ki, bu topraklar bizim ama biz sizi bu topraklarda yaşatırız. İşte siz bize savaşmayacaksınız, biz size savaşmayacağız. Dininizi yaymayacaksınız, dininizi anlatmayacaksınız. İbadethanelerinizi yenilemeyeceksiniz. Bizden farklı giyineceksiniz, bizim çarşılarımıza karışmayacaksınız. Yani karışıp da Müslümanlarla birbirinize girmeyeceksiniz. Zelil bir şekilde kabul etmişler bizim devletimizde yaşamayı. Zelil aşağılık bir şekilde. Bunlar Yahudi Hristiyan kafirler, müşrikler böyle bir taleple gelseler kabul edilmez. Onlar ya İslam'a girecekler ya da kafaları kesilecek İslam'a Ama Yahudi Hristiyanlar yaşayabilirler zımmiye olarak. Zımmiye verilir mi? Alimler buraya konuşmuşlar. İmam Zuhri, Ebu Hanife, Muhammed İbn-i şu ayetten dolayı zırnıya sadaka ve fıtır vermeyi caiz görmüşlerdi. Allah'ın dini uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanıza ve onlara karşı adil davrananıza Allah sizi yasaklamamıştır. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Demişler ki Allah onlara iyilik yapmayı umul kullanmış. E, fıtır vermekte, sadaka vermekte de demiş e, bunlardan bir tanesidir. Gerçi alimler bu konuyu uzun uzadıya tartışmışlar. Muallefatül Hulub denen bir sınıf var. Ee, Hanifilere göre, Ebu Hanife'ye göre, İmam Ebu Yusuf'a göre, İmam Muhammed'e göre, sonradan gelen Hanifi mezhebinin takipçilerine göre Muallefatül Hulub bitmiştir diyorlar. Onlar öyle söylüyor. Muallefatül Hulub yani kalbi İslam ısınsın diye bir kafire sadaka vermek i̇şte diyorlar ki bitmişti. Çünkü diyorlar İslam bunu meşgul da o zaman Müslümanlar zayıftı. O zaman Müslümanlar zayıftı. Müslümanlar zayıfken İslam'ı yeni insanlar kazandırmak için kalplerini kazanmak adına böyle yapılıyordu. Şimdi diyorlar İslam izzetli, İslam yüce devlet var onların yaşadığı dönemde. O yüzden diyorlar e, muhallefete kulup bitmiştir, kalkmıştır, kafirler sadaka verilmez. Sadece ve sadece e, Müslümanlara sarf edilir. Zaten İslam devletinde imam alır bunu. Zekat ve fıtrı, dün zaten zekat anlatmıştır. İmam'a verilir. İmam nerede tasarruf edeceğini ben şu anda anlatıyorum. Zaten şahıslar kendileri tasarruf edemezler bunlar. İmama teslim ederler. İmam da Allah'tan korkarak adet edildi bunu kullara sarf etmeye çalışır. Niceleri vardır, onun hakkını yerine getirmezler. Allah ayette diyor, ruhbanlardan ve e, avitlerden öyleleri vardır ki e, onlar diyor, لَاَكُلُونَ اَنْوَالَ نَزَبِ الْبَاطِلِ İnsanların mallarını batılla yer veriliyor. Ama başka bir yerde de Allah Azze ve Celle, ve Teala, bunun imamlara döndürülmesini emrediyor. Demek ki burada hassas bir denge var. Bunu Allah'tan korkanlara vermek lazım ki onlar da malda Allah'tan korksunlar ve Allah'ın razı olacağı şekilde Allah yolunda sarf etsinler. Yoksa veriyorlar İHH'ya götürüyor, Hristiyanlara teslim ediyorlar parayı. Veriyorlar bilmem kimse yok mu derneği, yok devletin kızılayı bilmem şuyu buyu. 50 tane şimdi her tarafta şey, müthiş bir para dönüyor yani. Kimse yok mu, İHA, şunlar bunlar yardım dernekleri. Paraları topluyorlar milletlerden, tam millet de dinini bilmeyince götürüp bunlar teslim ediyor Bunlar da Yahudilere teslim ediyorlar, Hristiyanlara teslim ediyorlar, müşriklere teslim ediyorlar paraları. Gidiyorlar okul açıyorlar, Atatürk'ün resmini asıyorlar o okula. Ondan sonra diyorlar zekatlarınız işte çocuk çocuğun okumasına gitti vesaire fıtırına. Bu konuda etrafımızdaki müşrikleri de bilinçlendirmemiz lazım. Bakın altın çizim müşrikleri, müslümanlar değil. Yani bu mallar eğer müslümanlara dönmezse tevhidin maslahatına şirkin maslahatı olarak dönecek ve şirk yayılacak. O yüzden ehven-i şer kaidesi gereği iki şerden az olanı tercih edilmesi ki burada iki şerden bir tanesi bu malların müşriklere gidip müşriklerin bu malları şirki yaymak için harcamalarıdır. İkinci şer ise müşriklerden sadaka ve zekat almaktır. Çünkü zaten müşriklerin amelleri kabul olmaz. Bize düşen izhar dindir, onlardan beraattir. Onlara işte sizin ibadetleriniz makbul değildir demektir ama bunlar gene şeriata mutabık amel edecekler, biz onu demesek de. Demesektir. O yüzden onlardan bunu almak da bir şerdir. İki şer birleştiği zaman ehven-i şer olanı ne yapıyoruz? Tercih ediyoruz ki takipte bir orada bir masbahat var. Tam bunu alimler belirlemesi lazım, ilim ehli oturup konuşması lazım. İmam Şafir rahim dediği gibi diyor ki eğer diyor cahiller şu maslahattır, bu maslahattır derseler teşri yapmışlardır diyor. Kanunu koymuşlardır diyor. İbn-i Hazım diyor eğer diyor cahiller şu maslahattır, bu maslahattır diyecekse alimlerin işi ne, niye kitap okuyorlar diyor. İbn-i Hazım rahim olan. O yüzden maslahatı ı mevsedeti ilim ehli vakaya göre verirlerler, ona göre fetva verirler, ona göre amel edilir. Birçok ilim ehlinden biz okuduk gördük ki bu asırda yaşayan muvahhid alimlerden Bu gibi müşriklerin zekatlarının ve fıtır sadakalarını tevhidin maslahatına, İslam'ın maslahatına çevrilmesi caizdir diye. İnşallah doğru fetva budur Allah katında. Allah'ın bildiklerimizle amel etmeyi, onları yaymayı bize nasip etsin. Subhaneke Allah'ın ve ve